Kıyamet Bir usta tarafından gayet sanatlı ve nakışlı olarak yaratılan şu fani dünyanın, baki bir surete girmek üzere yıkılıp harabiyetinden ibarettir. Kıyametin kopması aklen, naklen ve ilmen sabittir. Bu hususta yalnız İslamiyet değil, sair dinler de müttefiktirler. Bugün ilim adamları, güneşin yüzünde bir siyah lekenin bulunduğunu, ve bu lekenin gittikçe büyüdüğünü söylemeleriyle Kur'an'ın güneş dürülüp söndürüldüğü zaman, ziyası yani ışığı söndürülüp karartıldığı zaman. Başka bir husus olarak fizikçiler ve astronomlar kainatın entropisinin devamlı arttığını bildiriyorlar. Hareket olan yerde çevrenin entropisi artar. Bu artış bir maksimumdan geçer ve nihayet artış miktarı sıfır olur. İşte o anda bütün hareket durur. Bu ise kainatın sonu demektir. Dünyanın kıyamete kabir oluşu hususunda dört mesele vardır. 1- Şu dünya aleminin ölümü mümkün müdür? Cevaben evet. Şu kainatın ölümü mümkündür. Çünkü tekamül kanununa tabi olan bir şey gelişip büyüyecektir. Gelişip büyümekte varsa ister istemez onun sınırlı bir ömrü var demektir. Belli sınırlı bir ömrü olanın bir eceli vardır. Öyleyse kainatın da bir eceli vardır. Küçük bir alem olan insan, nasıl ki ecelin pençesinden kendini kurtaramazsa, öyle de büyük bir insan olan alem de, ölümün pençesinden kurtulamaz. O da tekrar dirilmek üzere ölecek. İki, dünyanın ölümü vuku bulacak mıdır? Bütün dinlerin ittifakı, alemin devamlı bir şekilde değişikliklere maruz kalması, misafirhaneye gelenlerin devamlı gitmeleri vukuunu ispat etmektedir. Yani intizam içerisinde olan büyük celimlerin bir nizam ile bağlı olup, Cenab-ı Hak'tan gelecek olan bir emirle rayından çıkıp, diğer yıldızlarla çarpışarak kıyamet kopacak ve umumi bir tasfiyeye gidilecektir. 3. Ölecek alemin dirilmesi mümkün müdür? Madem Cenab-ı Hakk'ın kudretinde bir noksaniyet yoktur, o halde olmuş suretiyle bakılabilir. Dört, şu mümkün, vaki olacak mıdır? Evet, dünya öldükten sonra ahiret olarak diriltilecektir. Dünya harap edildikten sonra o dünyayı yapan zat yine daha güzel bir surette onu tamir edecek, ahiretten bir menzil yapacaktır. Kıyamet manasına gelen saat üçtür. Bir, Kıyamet-i kübra ki, kainatın ölümüdür. İki, kıyamet-i yani saat-i ki, Men mâte fakat kâmet kıyametuhu. Bir kimse ölünce, onun kıyameti kopmuştur. Hadisinin ifade ettiği, her insanın ölümüdür. Üç, kıyameti ki bir karn yani asır, ahalisinin ölümüdür. Nitekim rivayet olunduğu üzere, Peygamberimiz Abdullah İbni Üleysi görmüş. Bu gulamın yani çocuğun uzarsa saat kıyamet edinceye kadar ölmez buyurmuş idi ki, Müşarun ile sahabenin en son vefat edenidir denilmektedir. Cenab-ı Hak kıyamet sura ile kıyamet kübrayı, müminin vakıa, kıyame, mutaffifin, fecir ve diğer surelerde de kıyamet sura ile kıyamet-i kübra zikredilmiştir. Kur'an'da zikredilen kıyamet isimleri ise şunlardır. Yevmül kıyamet, yevmül hasre, yevmül muhasebe, yevmül zelzele, yevmül saika, yevmül gari'a, yevmül gâşiye, yevmül racife, yevmül haqqa, yevmül tamme, yevmül Sahe, yevmül telak, yevmül tenat, yevmül ceza, yevmül vaiz, yevmül arz, Yevmül Vezin, Yevmül Fasl, Yevmül Cem', ye, Yevmül Ba's, Yevmül Hezî, Yevmül Asîr, Yevmü'd Din, Yevmü'n Nüşûr, Yevmül Hulûd. Bütün bunlara rağmen gözleri küsuf tutmuş, hakikati görmeyen veya görmek istemeyen insanlar her şeyi maddede aradıklarından dolayı ahiretin mevcudiyet ve hukuku onu inkar etmektedirler. Böylece dünyanın kıdemine yani ölümsüzlüğüne kadar zahab etmişlerdir. Mansuriye ve Muammeriye mezhepleri de işte bu güruhlardandır. Kabul Ahbar nakleder ki Peygamber şöyle buyurdu. Kıyamet günü olduğu zaman Hak Teala Hazretleri başlangıçtan sona kadar gelmiş geçmişlerin hepsini bir yere cemeyler. Gökteki melekler yere iner, saf bağlayıp dururlar. Ondan sonra Hak Teala Cebrail'e cehennemi getirmesini buyurur. Cebrail 70 bin zincirle ve meleklerle gidip cehennemi mahşer yerine getirirler. Mahşer yerine bin yıllık yol kalınca bir kez cehennem heybetle çağırır. Allah'a yakın olan bütün Resuller dizleri üzerine düşerler. İbrahim Halilullah, Allah'ım nefsimden başkası gerekmez der. Musa Kelimullah, Allah'ım nefsimden başka bir şey gerekmez der. İsa Ruhullah, Allah'ım. ...nefsimden başka bir şey istemem der. Hasılı bütün nebiler ve veliler... ...nefsi nefsi... ...yani nefsim, nefsim derler. İşte o güne... ...feza-ı ekber, yani en büyük korku... ...dehşet, ağlama... ...ve feryat derler. Herkes o günün dehşetinden... ...kendi başının kaygısına düşer. Kendinden başka her şeyi... ...ve her kişiyi unutur. Cehennemi... ...dilediği her yere kurabilecek olan Allah... ...bununla hem haşmetini... ...hem de kıyametin dehşetini göstermekte... ...Peygamberimiz haber vermektedir. Kıyametin alametleri Kıyamet kopmadan önce... ...kıyametin kopacağını... ...ve artık bundan sonra tevbe kapısının da kapandığını... ...bildirmek üzere görülen... ...alamet ve deliller olup... ...bunlar şunlardır. Duhan yani duman, deccal... ...ve dabbetül arzın zuhur etmesi... ...güneşin batıdan doğması... Hz. Meryem'in oğlu Hz. İsa'nın nüzulü, Ye'ecuc ve Me'ecuc'un çıkması, doğuda, batıda ve bir de Ceziret-ül olmak üzere üç sefer ay tutulması olacaktır. En son olarak da ateş Yemen tarafından çıkacaktır. Peygamberimizin zikrettiği kıyametin bu büyük alametlerinin zahiri manası hak olmakla beraber tevhile muhtaçtır. Bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam ilmin kalkması, Cehaletin zahir olması, zinanın ifşa edilmesi, içkinin içilmesi, kadınların çoğalması, erkeklerin azalması, öyle ki 50 kadına bir erkek nezaret etmesi, bakması ve düşmesi şeklinde, rivayetlerin bazılarında ise karışıklığın olmasıdır. Diğer bir alamet olarak da, Celaleddin Suyuti, El-keşfu fi mücavezeti hazil ümmeti, El-el-fellezi dellet aleyhil, Asar adlı eserinde şöyle der. Bu ümmetin ömrü bin seneyi geçecek. Fakat 1500 seneyi aşmayacaktır. Çünkü muhtelif tarihlerden varit olduğuna göre dünyanın ömrü Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar yedi bin senedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dördüncü binin sonunda gönderilmiştir. Bazıları Cenab-ı Hakkın fehel yanzurune ille saate ...yoksa onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesini mi gözlüyorlar? Zaten alametleri geldi bile. Ayetinden kıyametin 1407 yılında kopacağını istinbat etmiştir. Çünkü Bağteten kelimesinin harfleri 1407'dir. Daha doğrusu bunu Allah'tan başka kimse bilmez, bilemez. Teorik bazı hesaplara göre geçmiş 5 milyar yıl içinde... Güneş merkezindeki hidrojen misbeti 2 bölü 3'ten 1 bölü 3'e düşmüş. Fakat aydınlık değeri yüzde 25 kadar bir artış göstermiştir. Kıyamet alametlerinin açıklamasına gelince, bir duhan. Bunun hakkında iki görüş vardır. Bir İbn Mesud Hazretlerinden mervi olduğuna göre şiddetli açlık ve kah seneleridir. Çünkü çok aç olan kimseye gerek gözlerinin zafından ve gerek çok kuraklık ve kahklık senelerde havanın fenalığından sema dumanlı görünür. 2. bu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam zamanında olup Kureyş kabilesi üzerine kıtlıkla beraber semayı dumanla kaplamıştır. Duman hakkında Resulullah şöyle der. Duman batı ile doğuyu doldurup kaplar. 40 gün 40 gece durur. Mümin dumanın tesirinden nezdeli gibi olur. Kafirde sarguş gibi olur. Bu da kıyamet vakti ilk alamet olacaktır. 2- Deccal Hakkı batıl, batılı hak olarak gösteren, Deccal'ın cennet dediği cehennem gibi, cehennem dediği de cennet gibi olacağı rivayet edilir. sayı hadislerin ihbarı ve din büyüklerini izah ve kabulleriyle, ahir zamanda gelecek ve Risale-i Ahmediye'yi inkar edip, İslamiyeti i tahribe çalışacak. Ve dünyayı fesada verecek çok şerli ve küfür mutlak yolunda olan dehşetli bir şanstır. Bir hadis rivayetinde üçce deccal, diğerinde 27 deccal geleceği Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bildirilmiştir. Alem-i İslam'da muhtelif zamanlarda çıkmış olan dehşetli din düşmanlarının ve anarşiye hizmet edenlerin umumu da rivayetleri tasdik etmektedir. Bu din yıkıcılığının ahir zamanda daha dehşetli olacağı bildirilmektedir. Şu son asırda görülen ve dünyayı tehdit eden ve Cenab-ı Hakk'ı inkâra kadar cüret edip medeniyeti i tahribe çalışan dehşetli cereyanlar bu gaybi ihbarın doğruluğunu tasdik etmektedirler. Çıkacak olan bu deccal istidraç yoluyla yani nimetin verilmesiyle yavaş yavaş küfre, küfre saplanma. Bazı harika işleri yapacaktır. Ölüyü diriltme, semadan yağmur yağdırma gibi. Sahabilerin, deccalın ne kadar yeryüzünde kalacağını sormaları üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi, 40 gün kalır. Bazı rivayetlerde yalnız kırktır. Birinci günü bir yıl kadardır. İkinci günü bir ay kadar olur. Üçüncü günü bir hafta kadar. Diğer günleri ise bayağı günler kadar olur. Yani artık devresini tamamlayarak kimsenin kendisini tanımaması haline gelir ve gelecektir. Mesih ve Süfyan. Mesih bir şey üzerinde eli yürütmek, bir şeyden ondaki eseri gidermek demektir. İsa Aleyhisselam'ın bir ismidir. Elini sürdüğü, meshettiği hastaların iyileşmesinden kinaye olarak İsa Mesih denmiştir. Rivayetlerde Hz. İsa Aleyhisselam'a Mesih namı verildiği gibi her iki deccala da Mesih namı verilmiş. Ve bütün rivayetlerde min fitnetil mesihed deccal, min fitnetil mesihed deccal denilmiş. Bunun hikmet ve teviline gelince, allah Alem hikmeti ise, nasıl ki emri ilahi ile İsa Aleyhisselam, şeriat-ı bir kısım ağır tekalifi kaldırıp, şarap gibi bazı müştehiyatı helal etmiş. Aynen öyle de. Büyük deccal, şeytanın ihvası ve hükmü ile, şeriat-ı iseviyyenin ahkamını kaldırıp, Hristiyanların hayat içtimaiyelerini idare eden rabıtaları bozarak, ...anarşistiğe ve ye'cüc me'cüce... ...zemin hazır eder. İslamların deccalı ayrıdır. Hatta bir kısım ehli tahkik... ...İmam Ali'nin radıyallahu anh... ...dediği gibi demişler ki... ...onların deccalı süfyan'dır. İslamlar için ne çıkacak? Aldatmakla iş görecek. Kafirlerin büyük deccalı ayrıdır. Yoksa büyük deccalın... ...cebir ve ceberet umutlu akına karşı... ...itaat etmeyen şehit olur. Ve istemeyerek itaat eden kafir olmaz... Belki günahkar da olmaz. İslam deccalı olan Süfyan dahi, Şeriat-ı Muhammediyenin aleyhissalatü vesselam, ebedi bir kısım ahkamını nefis ve şeytanın desiseleriyle kaldırmaya çalışarak, hayat Beşeriye'nin maddi ve manevi rabıtalarını bozarak, serkeş ve sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak, hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözer. Hevesat-ı bataklığında birbirine saldırmak için cebri bir serbestiyet ve aynı istibdat bir hürriyet vermek ile dehşetli bir anarşist diye meydan açar ki o vakit o insanlar gayet şiddetli bir istibdattan başka zapt altına alınamaz. Deccal'ın bir gözü silik yani kör ve ayıplı olmasından yalnız bu dünyayı görüp ahireti gören gözünün kör olmasından dolayı da kendisine Mesih-ı Deccal denilmiştir. ...her harükarda yalancı olup... ...yalan söylediğinden dolayı da bu adın... ...verildiği söylenmiştir. Allah Allah... ...diyen kalmayacak. Hazreti Enes'ten... ...Mervi olduğu üzere bir hadiste... ...Resulullah Aleyhisselatü Vesselam... ...yeryüzünde Allah Allah... ...denilmeyinceye kadar... ...kıyamet kopmaz buyurmaktadır. Bundan maksat ve murat nedir? Resulullah'ın kastettiği... ...hak olmakla beraber şöyle deriz ki... ...iman ile küfür... Adem Aleyhisselam'dan bu zamanımıza kadar ve bu zamanımızdan da kıyamete kadar sürüp gidecektir. Bu imtihan sırrının bir gereğidir. Tarih sahnesine bakıldığında İslamiyet dünyanın her tarafına yayılmış, sesini duyurmuştur. Bu durumdan zayıflıya zayıflıya ta ne kadar ortadan kalkmaya yüz tutuncaya kadar bile az da olsa bir cemaat yine Allah'ın adını anacaklardır. Bütün asırlara projektör gibi bakıp onlardan haber veren Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bundan muradışı olabilir. Allah, Allah, Allah deyip zikreden tekyeler, zikirhaneler, medreseler kapanacak. Ve ezam ve kamet gibi şairde İsmullah yerine başka isim konulacak demektir. Yoksa umum insanlar küfrü mutlaka düşecekler demek değildir. Çünkü Allah'ı inkar etmek...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 Dünyanın sonu ile ilgili hesapta Bediüzzaman şöyle der. Kur'an-ı Hakim'in baş haşiyelerinde ayatı ı Kur'aniye'nin adedi 6666 olmakla Envar-ı Kur'aniye ve Hakikat-ı Furkaniye Eyyam-ı Şer'iye ile şer'i günler ile 6666 sene kadar Küle-i Arz'da hükmü cereyan edeceğine işaret ettiğine dair sualimize o vakit zihnim başka yere müteveccih olduğu için izahlı bir cevap veremedim. Sonra bana ihtar edildi ki, Asım'ın suali ehemmiyetlidir, cevap ver. Ben de o ihtara binaen üç esasla bir parça izah edeceğim. Birinci esas. Nasıl ki nur-u Muhammedi ve hakikat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam Divanın ı hem fatihası hem Khatimesidir. Bütün enbiya onun asıl nurundan istifaza ve hakikat-ı diniyenin neşinde onun muimleri ve vekilleri hükmünde oldukları ve Nur Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam cephe-i Adem'den ta Zat-ı Mübarekine müteselsilen tesahür edip neş nur ederek intikal ede ede ta zuhur-ı ethemle kendinde cilvegar olmuştur. Hem Mahiyet-i i Ahmediye Risale-i Miyaraş'ta katli bir surette ispat edildiği gibi şu şeceri kainatın hem, hem çekirdeki aslisi hem ahir ...ve en mükemmel meyvesi olmuş. Öyle de hakikat-ı Kur'aniye, zamanı Adem'den şimdiye kadar... ...hakikat-ı Muhammediye ve vesselam ile beraber... ...müteselsilen, enbiyaların suhuf ve kütüplerinde... ...nurların neşedek gele gele Tanrıs-ı Kübrası... ...ve masarı ı etenli olan Kur'an-ı Azim Şan suretinde... cilveger olmuştur. Bütün enbiyanın usulü dilleri. ...ve esası şeriatları... ...ve hülasa-i kitapları... ...Kur'an'da bulunduğuna... ehli tahkik ve ehle hakikat... ...ittifak etmişler. Bu sırra binaen... ...Fetret-i Mutlaka'nın zamanı ihraç edildikten sonra... ...Rivayet-i Meşhur'e ile... zamanı Adem'den... ...ta kıyamete kadar... ...Eyyam-ı Şer'i ile tabir edilen... ...Yedi bin seneden... ...Fetret-i Mutlaka'nın zamanı tarh edildikten... ...çıkartıldıktan sonra... ...altı bin altı yüz... ...66 sene kadar... ...Dini İslam'ın sırrını neşreden... ...Hakikat-ı Kur'aniye... küreyi Arz'da ayrı ayrı perdeler altında... ...neşri envar edeceğine... ...ayatın adedi... ...işaret ediyor demektir. İkinci esas... ...malumdur ki... küre Arz'ın mihveri üstündeki hareketiyle... ...gece gündüzler... ...ve Medar-ı Senevisi üstündeki hareketiyle... ...seneler hasıl oluyor... Güneşle beraber her bir seyyarenin, belki sevabitin, sabit yıldızların ve şems-ı şşumusun vega yıldızının dahi her birinin mihveri üstünde eyyam-ı mahsusalarını, özel günlerini gösteren bir hareketi ve medarı üzerinde deberanı dahi bir nevi seneleri gösteriyor. Halika arz ve semavatın hitabat ezeliyesinde o eyyam ve seneleri dahi ira edip gösterdiğine delili şudur ki... Sonra yaruj ilahi, bir gün, kalan miktarı 1000 sene, nima teodun? Yarujü Melaikat ve ruh ilahi, bir 50.000 sene. Hakim'de, gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonuna bütün bu işler sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde ona yükselir. Melekler ve ruh onun arşına miktarı 50 bin sene olan bir günde yükselirler gibi ayetler ispat ediyorlar. Evet kış günlerinde ve şimal taraflarında, grup ve tulu mabeyninde 4 saatlik günden ve bu iklimde kışta 8-9 saatten ibaret eyyamlardan tut ta güneşin mihveri üstünde bir aya yakın yevminden. Hatta kozmografyanın rivayetine göre ta rabbü şiyarat tabiriyle Kur'an'da namı ilan edilen ve şemsimizden büyük şiara namındaki diğer bir şemsin güneşin belki bin seneden ibaret olan gününden ta şems-i şumusun üstündeki elli bin seneden ibaret bir tek yevmüne kadar eyyam-ı Rabbaniye vardır. İşte semavat ve arzın Rabbi, o şems-i ve şiaranın haliki hitap ettiği vakit o semavat ve arzın ecramına ve alemlerine bakan kutsi kelamında o eyyamları zikreder ve zikretmesi gayet yerindedir. Madem eyyamın lisan-ı de böyle ıplakatı vardır, ilm tabakatul arz ve coğrafya ve tarih-i beşeriyet ulemasınca, nevi beşerin yedi bin sene değil, belki yüz binler sene geçirdiğini teslim de etsek, Ademden kıyamete kadar ömrü beşer yedi bin senedir olan rivayet meşhurenin sıhhatına ve beyan ettiğimiz 6666 sene Nur Kur'an hüküm ferma olduğuna münafi olamaz cerh edemez. Çünkü eyyam-ı şer'iyenin 4 saatten 50 bin seneye kadar hükmü ve şumuni var. Fakat nefsül emirdeki eyyamın hakikati o rivayet meşhurede hangisi olduğu şimdilik bu dakikada kalbime ifşa ettirilmedi. Demek o sırrın intişafi münasip değil. Şu meselede şimdilik delilini gösteremeyeceğim bir müddet ayı beyan ediyorum. Şöyle ki şu dünyanın bir ömrü ve şu dünyadaki küreye arzın dahi ondan kısa diğer bir ömrü ve küreye arzda yaşayan nevi insanın daha kısa bir ömrü vardır. Bu birbiri içinde üç nevi mahlukatın ömürleri saatin içindeki dakika, saniye, saatleri sayan çarkların nisbeti gibidir. Nevi insanın ömrü küre arzın iki hareketiyle hasıl olan malum eyyam ile olduğu gibi. Zihayatın vücuduna mazhar olduğu zamandan itibaren küre arzın ömrü ise merkezi irtibatı olan şemsin hareket mihveriyesiyle hasıl olan eyyam ile olması hikmet-i Rabbaniye'den uzak değildir. Ve dünyanın ömrü ise şems-i şumusun hareket mihveriyesi mihveriyesiyle hasıl olan eyyam iledir. Şu halde Nebi insanın ömrü 7 bin sene, eyyamı malumeyi arziye ile olsa, küre arzın hayata menşe olduğu zamandan harabiyetine kadar eyyamı şemsiye ile 200 bin seneden geçer. Ve şemsu şumusa tabi ve alem-i bekadan ayrılıp küremize bakan dünyaların ömrü şemsu şumusun işaret Kur'aniyi ile her bir günü 50 bin sene olmasıyla 7 bin sene o eyyam ile 126 milyar sene yaşarlar. Demek eyyam-ı şer'iye tabir ettiğimiz eyyam-ı Kur'aniye'de bunlar dahil olabilirler. Evet semavat ve arzın haliki. semavat ve arza bakan bir kelamıyla, semavat ve arzın sebebi hılkati ve çekirdeki aslisi ve en mükemmel ahir meyvesi olan bir zata hitabında. O eyyamları istima, istimal etmek, Kur'an'ın ulviyetine ve muhatabın kemaline yakışır ve aynı belaattır. Bu ebced ve cifir hesabı İslam'dan evvel de uygulanmış ve İslam alimleri tarafından da kullanılmaya başlanmış olan harflerin rakamsal değerlerini ifade etmektedir. Bu konuda bütün kainat bir pendese, bir mühendislik, nizam ve intizamı içinde yaratılmış. Ayrıca dünya ve ahiret dengesi, dengesi bütünüyle hesap üzerine kurulmuş ve başta insan olmak üzere her şey hesap gününe doğru gitmekte. İşte birçok yönden tevafukların kesiştiği garip muamma dolu bir hesap tablosu. 12 milyon 345 çarpı 9 111 milyon 111, .111. 12.345.679 çarpı 18 222.222.222 12.345.679 çarpı 27 333.333.333 12.345.679 çarpı 36 444 milyon x 12 milyon çarpı 45 555.555.555 12.345.679 milyon 555 555. 12 milyon çarpı 54 666.666.666 milyon 666 12.345.679 x 63 777.777.777 12.345.679 x 72 888.888.888 12.345.679 x 81. 999 milyon .999 999.999 12 milyon 345.679 çarpı 999.999 .999 .999 eşittir 12 katrilyon 345 trilyon 678 milyar 987 milyon 659.321. Kur'an-ı Kerim'den istihraç edilen istatistikî bir mucize. Aşağıdaki Tevafuklu çalışma Doktor Tarık El Suaid tarafından yapılmış. Kur'an-ı Kerim'de geçen ve mucizevari tevafuklarla dikkat çeken bazı kelimelerin Kur'an'da kaçar defa zikredildiğini gösteren şöyle bir tablodur. El dünya 115. El ahire 115. El melek 88, eş şeytan 88. El hayat 145, el mevt 145. Erçul erkek 24, Elmer E bayan 24, Eş şehir ay 12, El yevm gün 365, El Bahir deniz 32, El Ber kara 32. Not denizlerin ve karaların toplamı 45 ediyor. Orantıları korulacak olursa 32 bölü 45 çarpı yüzde yüz eşittir yüzde yüz yüzde 71. 11.111.111 .111 13 bölü 45 çarpı 100 %100 eşittir %28 88.888.888 .888 .888. Bu orantı dünya yüzeyindeki denizlerle karaların oranına denk düşüyor. Elimizdeki bir başka dokümanda ise şahıs isimleri üzerinde yapılmış aritmetik bilgileri aksettiriyor özellikle. Ebu Cehil ile Ebu Leheb'in orijinal isimleri üzerindeki sayı hesapları dikkat çekici. Her iki şirk ehlinin asıl isimlerinin arabi harf sayısı da 19'dur. Lakabı Ebu Cehil olanın asıl ismi Amr bin Kisham bin el Mugîredir. Lakabı Ebu Leheb olanın asıl ismi ise Uzza bin Abdul Muttalittir. Esasında tarihte ve çağımızda gelmiş geçmiş Ebu Cehil ve Ebu Leheb benzeri daha birçok şahsın isimlerinde de aynı tevaflıkları bulmak mümkün. Fakat bunları aleniyete dökmenin bir takım sakıncaları olabilir. Aksur amel olup bazılarının hazmedememesine sebep olabilir. Bu yönüyle umumi olmayıp bir manada hususilik arz eder. Zaten bu da bir ilim, mantık, hikmet, ledünniyat ilmine vukufiyet bir ilahi destek ister. Mehdi Hidayete eren veya hidayete olan demektir. Hususi ve şahsi bir tarzda Allah'ın hidayetine mazhar olan, kendisine Cenab-ı Hak tarafından yol gösterilen bu kelime ihtidar etmiş olanlar için de kullanılmıştır. mehdi Rasul, Resul, mehdi Muntazır da denir. Ahir zamanda gelip bütün Müslümanları iman ve Kur'an hakikatleri cani eserler ile uyandıracak, dinlerini takviye ve imanlarını tecdi edecek olan Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın alimden bir zattır. Bir hadiste Mehdi bizden yani ehl Beyt'tendir. Diğerinde de Mehdi Fatıma'nın veledindendir buyurulmuştur. Hazreti Peygamberin Mehdi hakkındaki tavsiflerinden anlaşılıyor ki Cenab-ı Hak Kemal-i Kerem'inden Dini Muhammed'inin Aleyhissalatü Vesselam ebediyetine bir alamet olarak her asırda, her fitne zamanında Mehdi manasında bir zatı gönderip onunla din-i İslam'ı teyip buyurmuştur. Mehdi misal zatlar gelmişlerdir. Deccal ismiyle tabir edilen dehşetli bir şahsın Müslümanları İslamiyet'ten uzaklaştırmak ve sefahet ve dalalete ve dinsizliğe sevk etmesine karşı İslamiyeti, Kur'ani eserleriyle müdafaa eden ve Kur'an'ın ve imanın hakikatlarını izah ve ispat ile Müslümanların imanını kuvvetlendiren, taklidi imanları tahkiki iman kuvvetine tebdil eden ve ehli imanı ikaz edip uyandıran ve her haliyle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tabi olan Evliyaullah'tan Mücahit, Ferit ve Cadde-i Kübra'yı Kur'an'ı yolunda giden ve bu Cadde-i Kübra'yı gösteren rehberi zaman yüksek bir zattır. Ahir zamanda Hazreti Mehdi geleceğine ve fesada girmiş alemi ıslah edeceğine dair müteaddit rivayatı sahiha var. Cenab-ı Hak, kemal-i kereminden, rahmetinden, şeriat-ı İslamiye'nin ebediyetine bir eseri himayet olarak, her bir fesadı ümmet zamanında bir muslih, ıslah edici, düzeltici veya bir müceddit veya bir halife-i veya bir Kutba azam veya bir mürşid-i ekmel veyahut bir nevi mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş. Fesadı izale edip milleti ıslah etmiş Dini i Ahmedi aleyhissalatü vesselam muhafaza etmiş. Madem adeti öyle cereyan ediyor, ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müştehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nurani gönderecek ve o zat da Ehl-i beyt olacaktır. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyne sütfunda sema vel arz alemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir Zülcelal Mehdi ile de alemi İslam'ın zulümatını dağıtabilir ve vaat etmiştir. Vaadini elbette yapacaktır. Kudret-i noktasında bakılsa gayet kolaydır. Eğer daire esbab ve hikmeti Rabbaniye noktasında düşünürse yine o kadar makul ve vuku'a layıktır ki eğer muhbir sadıktan peygamberden rivayet olmazsa dahi herhalde öyle olmak lazım gelir ve olacaktır diye ehli tefekkür hükmeder. Hafız İbn-i Kayyım El-Menar adlı eserinde der ki, Mehdi'nin kim olduğu hususunda dört görüş üzere ihtilaf edildi. Bir, o Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'dır. Gerçek Mehdi odur. Bu görüşü öne sürenler delil olarak Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'dan başkası Mehdi değildir. Olan Muhammed bin Halid el-Cündi i̇bn Mace'nin rivayet ettiği hadisi gösterdiler. İki Abbasilerden hükümdar olan Mehdi'dir. Bu görüş sahipleri buna delil olarak Ahmet'in Müsned'in Sevban'dan naklettiği şu hadisi serdettiler. Horasan'dan siyah sancakların kopup geldiğini gördüğünüz zaman onlar kar üzerinde dahi olsalar onlara iltihak edin. Çünkü aralarında Allah'ın halifesi Mehdi vardır. Bu hadis silsilesinde Zeyd oğlu Ali vardır ki bu son derece zayıftır. Çok münker rivayeti vardır ki infisad edip bozduğu hadisler katiyen delil olamazlar. Üç o ehl yani Hasan ve Hüseyin bin Ali'nin evladındandır. Ahir zamanda gelecek yeryüzünü adalet ve sükunetle dolduracaktır. Dört, rafizi ve imamiyelerin görüşüdür. Onlara göre Mehdi Muhammed bin el-Hasan el-Askeri'dir. O Hüseyin bin Ali'nin oğullarındandır. Hasan bin Ali'nin evladından değil hala yaşamaktadır. Gözler onu görmüyor. Daha küçük çocukken Bundan 500 sene önce yerin dibindeki bir yere girmiştir. Ondan sonra hiç görünmemiştir. Kendilerinden bir haber de gelmemiştir. Onlar onu her gün beklemektedirler. O sırdabın üstünde atla beklemekte ve şöyle haykırmaktadır. Ey dostumuz haydi çık haydi çık. Sonra elleri boş olarak dönüyorlar. Bunlar insanlığın yüz karası ve maskarası olmuşlardır. Akıllı olan herkes... ...onlara gülmektedirler. Dabbetül Arz. Kıyamet kopmazdan evvel... ...yerden çıkacak olan hayvanlardır. Cenab-ı Hakk'a hakiki... ...itaat etmeyenleri... ...içlerinden kemireceği... ...ve yiyeceği bildirilen... ...dehşetli bir mahluk taifesi. Ayette... ...kıyamet kopacağına dair... ...o sözün, kıyametin kopma emrinin... ...üzerlerine yaklaştığı zaman... ...onlar için yerden... ...bir dabbe çıkarırız ki... İnsanların ayetlerimize yakinen iman etmemiş olduklarını kendilerine söyler. Çıkacağı yer hakkında nakiller muhtelif olmakla beraber, meşhur olan Safa tepesi, Tepesi'nin altından çıkmasıdır. Müminler Kabe-i Muazzama'yı tavaf halindeyken oradan acayip bir çatırtı ve hareketi arz ile çıkacağıdır. Üç veya beş gün gibi bir zamanda ancak çıkacağı da nakledilen rivayetlerdendir. Zaman en büyük müfessil olmasından. Zaman müteşabih olan bu hadislerin hak olan manalarını daha hakiki olarak tefsir etmektedir. Nitekim gözle görülmeyen AIDS mikrobu dabbe gibi kemikleri kemirmekte, ilikleri yiyip bitirmektedir. Kişiyi iskelet haline koyarak ölümle neticelenen bu durumdan başkasının korunması için kireç kuyularında yakılması gerekmektedir. Zamanın ortaya koyduğu manalar da düşünülürse daha zahir ve sahih görüşler ortaya çıkar. Bunun internet olduğu da ifade ve yorum edilmektedir. Güneşin batıdan doğması. Kıyametin en açık alametlerinden biri de muhtad olduğu üzere her zaman doğudan doğan güneşin Rabbisinden aldığı emri icra etmek üzere batıdan doğmasıdır ki bu da artık dünyanın sonu demek olup İmtihan saatinin bitip neticeler verilmek üzere hesabın yapılması için imtihanın kapanmasıdır. Artık bundan sonra ne bir şey ilave edilir ne de yazılan bir şey silinir. Aynen öyle de bundan sonra beşerin azgınlığından vazgeçmek üzere yapacağı bir tevbe, bir iyilik, bir iman fayda vermeyecektir. Safvan bin Asal'dan Resulullah Aleyhissalatu vesselam dedi... Güneşin battığı yerde bir kapı vardır. Genişliği 70 senedir. Bu kapı tevbeye açık olarak devam eder. Hatta güneş batıdan doğuncaya kadar. Oradan doğdu mu hiçbir nefse imanı fayda vermez. Bundan önce iman etmedikçe veya imanı hususunda bir hayır kazanması da fayda vermez. Hazreti İsa'nın nüzulu. Hayat bahsinde açıkladığımız üzere hayat tabakası beştir. Hazreti İsa ise Üçüncü hayat tabakasında olup Peygamberimizin de aleyhissalatü vesselam Bildirdiği üzere Ahir zamanda Hazreti İsa aleyhisselam gelecek Şeriat-ı Muhammediye Aleyhissalatü vesselam ile Amel edecektir Hazreti İsa öldürülmeyip Cenab-ı Hak onu yükseltip Himayesine almıştır Hazreti İsa indikten sonra Mehdi'nin ordusuna katılarak Mevcut olan büyük bir kuvvetle Deccalı öldürür Hz. İsa indiğinde herkes onun İsa olduğunu bilmeyecek. Ancak insanlar imanların ismetinde ve onun yakınında bulunanlar bilecektir. Bilinmesi imanın esasından değildir. Özellikle Hristiyan dünyasının İslamiyet'e girmesine vesile olarak hem deccalın hakimiyetini kıracak hem de İslamiyet'in yayılmasına vesile olacaktır. Ye'cüc me'cüc Kısa boylu olacakları söylenen, ve Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen ve ortalığı fitne ve anarşiye boğacak bir kavmin ismi. Dinin şiddetle men ettiği şey fitne ve anarşidir. Çünkü anarşi hiçbir hak tanımaz. İnsanlık secciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar hayvanlar seviyesine çevirir ki... ...bunun ahir zamanda ye'cüc ve me'cüc komitesi olduğuna Kur'an-ı Hakim işaret buyurmaktadır. Doğuda güneş tutulması... Kıyamet kopmadan evvel doğuda bir güneş tutulması olacaktır. Sekiz, batıda güneş tutulması. Kıyamet kopmazdan evvel batıda bir güneş tutulmasının olmasıdır. ceziret Arabda Arap'ta güneş tutulması. Kıyamet kopmazdan evvel yine bir seferde ceziret Arabda, Arap'ta, Arap Yarımadası'nda güneş tutulmuş olacaktır. Ateşin zuhuru. Kıyamet kopmadan evvel Yemen tarafından bir ateş zuhur edecek. Bütün insanları mahşer yerine toplarcasına toplayacaktır. Bazı rivayetlerde onuncusu bir rüzgar çıkıp bütün insanları denize sürüp atacaktır. Bunlar akaid manzumesinde şöyle sıralanmıştır. Kıyametten mukaddem on alamet. Zuhur eyler gelir ruz kıyamet. Duhan ve dabbe ve hem nâr-u deccal... Tulu'u şems mağribden bu beş hal, dahi ye'cüc ve me'cücün hurucu, edüb seddi İskenderden urucu, nuzulü hazreti İsa bin Meryem, dahi üç has ay tutulması olur allah Alem. Bununla beraber, Ebu Nuaym'ın Huzeyfe'den rivayet ettiği hadisi şerifte, resul Ekrem, 72 haslet, yani huy ve sıfat, kıyamet saatinin, yaklaştığının alametlerindendir buyurarak o 72 alameti zikretmiştir. Kısa söyleyen Resulullah teşbihli ifade ifadelerle de uzun manalara delaletlerde bulunmuştur. Kıyametin kopması. Cenab-ı Kur'an'ın birçok yerinde kıyametin kopacağından haber vermekte. Bunlardan birinde ey insanlar Rabbinizin azabından sakının. Çünkü o saatin zelzelesi Saat kıyamet günüdür. Şehzade ise bu şiddetli zenzile Kıyamete yakın bir zamanda Güneşin batıdan doğuşundan Sonra olacaktır der. Bu büyük bir şeydir. Devamla ve çünkü o saat Elbet gelecektir. Ve onda hiçbir şüphe yoktur. Muhakkak Allah Kabirlerde olan kimseleri de Diriltip kaldıracaktır. Mekke müşriklerinin ...istihza yani alay yolu, ...istihcal etmeleri... ...yani acele verilmesi suretiyle... ...münafıklık ve muziplik için... ...kıyamet ne zaman kopacağını sormaları üzerine... ...Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. O insanlar sana... ...kıyametten soruyor. De ki, onun ilmi... ...Allah'ın nezdindedir. Ve ne bilirsin... ...belki o saat yakında olur. Bu kainatı... ...muntazam bir saray şeklinde yaratan zat bu kainattan maksut olan mana elde edildikten sonra daha güzel bir surete çevrilmek üzere ustasının bir anda bir seyyare veya bir kuyruklu yıldızın emri Rabbani ile küremize, misafirhanemize çarpması bu hanemizi harap edebilir. On senede yapılan bir sarayın bir dakikada harap olması gibi. Kıyametin Sura ve Kübra diye ikiye ayrıldığını söylemiştik. Kıyameti Sura'yı unutup yani kendi öleceğinden gaflet ederek kıyametin kopmasından dehşet almak cehaletin bir sebebi sayılmaktadır. Çünkü insanın ecele olan kıyameti suura her an pençesini yapıştırmak üzere insanın arkasında duran arslan gibidir. Yani nazarı kendinden kainata çevirmek olur. Mesela güneş etrafında 76 senede dönen Halley isimli bir kuyruklu yıldız 1607 1682 1758 ve nihayet 1980 yıllarında tekrar göründü. Bu kuyruklu yıldızın dünyamıza çarpıp kıyametin kopmasına sebep olacağı zannedildi. İnsanlar evlerinde yatamaz oldu ve kıyameti beklediler. Dünyanın sahipsiz olduğunu sananlar yıldızları yularsız at gibi kabul edip Halley yıldızına çok yalvardılar. Kendilerine kıymamasını, kıyılmamasını rica ettiler. Neticede Halley kuyruklu yıldızı demir yolunda giden bir lokomotif gibi geçip gitti. Ölmek istemeyenlerin çoğu uzun yıllar yaşadı. Bazıları ölümü munla aradı bulamadı. İçlerinde intihar edenler de oldu. Çünkü ölüp gitmek işkence çekmekten bin defa daha iyidir. Yani bu işler ancak bir ustanın emriyle, bir mutasarrıfın tasarrufuyla olup onun vakti de ancak onun emriyle bir anda olacaktır ki bunun yakın olduğunu Peygamberimiz birçok hadislerinde ben ve kıyamet bunun gibiyiz deyip orta ve yanındaki parmağını işaret edip yakın olduğunu bildirmektedir ki, bu da ümmetinin hayırda birbirleriyle yarışmasını, bir an evvel ahirete azık hazırlamalarını ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine bildirdiğini ümmetine bildirmesidir. Kıyamet günü ve mahlukat. Dünya hayatının tahribinden sonra, mahlukat ve mevcudatın fena bulup başka bir aleme sevk için terhisat ve tebdilatın yapılmasıdır. Bu arzın tebdili hususunda Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. O günkü arz başka arza tebdil olunur. Buradaki terkip iki manaya gelebilir. Birisi arzın gayrına yani arz mahiyetinden başkasına demek olur. Birisi de bu arzın gayriye yani başka bir arzı demek olur. Ve her iki mana ile tevil varid olmuştur. Nitekim bazı rivayetlerde arz ateş olacak. Semavat cennet denilmiş. Bazı rivayetlerde de arz gümüş sebikesi yani külçesi gibi bembeyaz. Üzerinde kan dökülmedik, günah işlenmedik bambaşka bir arz olacak denilmiştir. Sehel bin Sa'd'dan menkuldür ki... ...dinledim demiş. Resulullah buyurdu ki... ...yevm-i kıyamette naz... ...kürset-ün nakî gibi beyza... ...yani beyaz ve parlak ...ve afra bir arz üzerinde... ...haşrolunacak. Hazreti Aşe'den mervidir ki... ...o gün arz... ...başka arza değişecek. Sözünden sordum... ...ya Resulallah... ...o gün insanlar nerede olacak dedim... ...buyurdu ki... ...bir şey sordun ki... Ümmetimden hiçbiri sormamıştı. O vakit insanlar Cisri cehennem yani cehennem köprüsü, cehennem üzerine kurulu sırat üzerinde. Diğer bir rivayette sırat üzerinde olacak demiştir. Mütekelliminin yani kelamcıların da ifade ettiği gibi arzın kendisi kendinde olan her şeyi vagun gibi diğer bir arıza boşaltacaktır. İbn-i Mesud bunu teyiden şöyle demektedir. Arz, üzerinde kan dökülmedik, günah işlenmedik, süzülmüş, beyaz gümüş gibi bir arzı tebdil olacak, buyurarak bu tebdilin zafi olduğunu da söylemektedir. Arzın tahvir şeklinde olacağı da söylenmektedir. Binaenaleyh, tebdile iman ile tafsilini ilmi ilahiye tefiz edip bırakmak daha muvafıktır. Mahaza bu hususta maddenin yokluğu şart olmadığından tahvile değişmeye itikatta şart olabilir. İbn-i Atî'ye tefsirinde tebdil-i arz olacak velakin her feriğin haline göre kimine ekmek, kimine gümüş, kimine ateş. Bu rivayette muhtelif rivayetlerin bir birlik noktası var mıdır? Ma'mafi, bu kabil tebdilât dünyada dahi görülüp durulmaktadır. Semavat da öyle değişecek. İntihar ve inşikak edip yarılarak Güneş ve kamer tutulup denilerek yıldızları söndürülüp dağlar aktırılacak başka semalara tebdil edilecek yani kıyamet kopacak. Bu dünyanın arzı semavatı yerine ahiret arzı ahiret semavatı kurulacak. Kıyamet gününde gökyüzü yarılır, yıldızlar dökülür, parlaklıkları söner, güneş parçalanır, dağlar yürür, vahşiler toplanır, denizler kaynar, ruhlar bedenlere yeniden eklenir. Cehennem kaynatılır, cennet yaklaşır. Ayette, izel biharu Denizler kaynatıldığında, i̇bn Abbas tefsirinde, Denizlerin suları ile arz sularının birbirlerine karışması demek diye izah eder. Kıyametin hadisatından, Ervah-ı yani önceden ölmüş olan ruhlar, olacaklar mı? El cevap derecatlarına göre yani imanlarının kuvvet ve amellerinin çokluğuna göre müteessir olacaklar. Melaikelerin tecelliyat-ı kendilerine göre müteessir oldukları gibi müteessir olurlar. Nasıl ki bir insan sıcak bir yerde iken hariçte kar ve tipi içinde titreyenleri görse akıl ve vicdan itibarıyla müteessir olur. Öyle de zişur olan şuur sahipleri baki olan ruhlar kainatla alakadar oldukları için kainatın o büyük hadisesinden derecelerine göre müteessir olmalarını ehl-i azab ise elemkarane, ehl-i saadet ise hayretkarane, istiyarabkârâne yani bu dehşetli hadiseyi garip görerek belki bir cihette istikşar kârane, yani müjdeli ve hayırlı görerek teessüratları bulunmasını işaret Kur'an'ı gösteriyor zira Kur'an-ı Hakim her zaman kıyametin acaibini tehdit suretinde zikrediyor, göreceksiniz diyor. Halbuki cismi insani ile onu görenler kıyamete yetişenlerdir. Demek kabirde cesetleri çürüyen erbahların da o tehdidi i Kur'an'ı yeden hisseleri var. Kıyametin dehşetli olduğu o gün, Kur'an'ın tasviriyle dağlar, rüzgarlar önündeki bulutlar gibi sağa sola sevk edilir. Yer çıplak olarak meydana çıkar. O gün yer yerinden sarsılır. Dağlar yerinden oynar. Heba olur. İnsanlar yerlere serilmiş döşekler gibi. Dağlar atılmış pamuk gibi olur. O gün her emzikli kadın çocuğunu unutur. Ve her gebe yavrusunu düşürür. düşürür. O gün insanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar gerçekte sarhoş değil. Belki Allahu Teala'nın azabı şiddetlidir resul Ekrem'in anlattığı gibi o gün gençlerin kocaldığı bir gündür. Bir gün Hz. Ebu Bekir resul Ekrem aleyhissalatü vesselama seni kocalmış gibi görüyorum deyince resul Ekrem Hud ve benzeri sureler beni kocattı buyurdu. Onlar da El-Vaka'a, El-Mürselat, En-Nebe ve Et-Tekvir sureleridir. Bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. Kıyamet gününde dört şeyden sual edilinceye kadar Adem oğlu huzur-u ilahide ayakları üzerinde durmakta devam eder. Bir, Ömrünü nerede tükettiği. iki Gençliğini nasıl geçirdiği. 3. Malını nereden kazandığı ve nereye sarf ettiği. 4. Bildiklerinden neleri yaptı? Hadislere gelince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Kıyamet gününde insanlar o kadar ter dökeceklerdir ki bu ter Yedi arşın yer dibine geçecek. Ve ta kulaklarına kadar ter içine boğulacaklardır. Mikdat bin Esved radıyallahu anh ki... ...Rasulullah'a şöyle derken işittim. Kıyamet gününde güneş halka o kadar yaklaşacaktır ki... ...yakınlığı bir mil kadar olacaktır. İnsanlar da amellerine göre ter içinde kalacaklardır. Kimi topuklarına kadar, kimi dizlerine kadar, kimi de böğürlerine kadar kimi de öyle bir terabe olacaktır dedi ve ağzına işaret etti Bu şiddet ve dehşetlikler ve daha birçok kaynaklarda hadis ve ayetlerde bildirildikten sonra elbette ki o durumda mahlukatın daha korkunç bir durum alacağı şüphe götürmez bir hakikattır Yani öyle ki her kul hayatında yapmış olduğu en küçük halinden iğneden ipliğe varıncaya kadar ...her nefes alışverişinden... ...sual edileceğini düşünüp... ...eğer oraya müflis olarak varmış ise... ...vay onun haline... ...elindeki sermayesiyle... ...dünyada bir kar yapmadığı gibi... ...sermayesini kaybeden... ...veya her zaman... ...ejderhanın ağzına düşmek vaziyetinde olan... ...bir kişinin vaziyetini takınacaktır. Hz. Ebu Hureyre'den... ...Resulullah dedi... ...bilir misiniz müflis kimdir dediler. Bizde müflis dirhem ve malı olmayandır. Resulullah ve vesselam dedi. Müflis ümmetimden öyle kimsedir ki kıyamet günü namazı, orucu ve zekatı ile gelir. Şöyle küfretmiş, şöyle iftira etmiş, şöyle mal yemiş, şöyle kan akıtmış, şöyle vurmuş. Cenab-ı Hak şu şu iyiliklerinden kısas hakkını alın. Hatadan aleyhine cereyan eden hususta kısas hakkı alınmadan iyilikleri biterse Onların hatalarından alınıp buna atılır, verilir. Sonra cehenneme atılır. Resulullah müflisin akıbetini böylece acı bir şekilde nazara verdikten sonra... ...elbette aklı olan iflas etmemeye çalışır. Dünya hayatında bile iflas etmemeye çalışırsa... ...elbette ki sonsuz olan ahiret hayatında... ...hayda hayda! Bu dehşetle beraber... İmanın verdiği nur ile müminin durumu hakkında hadiste buyurulur. Bazı müminin yerdeki kıyamette ziyası ve ışığı Medine'den Sana'ya kadar bir mesafeyi ihata ve bazılarının ziyası da hemen ayaklarının ucuna kadar imtidad edip uzanır. Sur. Sur İsrafil Aleyhisselam'ın kıyamet gününde alacağı, çalacağı bir borunun adıdır. Sur'un keyfiyeti gerek hadis, gerekse de tefsirlerde karm yani boynuz şeklinde bir düdük olarak zikredilmektedir. Ruhların cesetlere gelmesi için Israfil aleyhisselam boynuz şeklindeki düdüğü öttürmesiyle bütün ruhların itaatkar bir şekilde kalkışlarıdır ki buna misal ise gayet muntazam bir ordunun fertleri istirahat için her tarafa dağılmış iken yüksek sadalı bir boru sesiyle toplanmalarıdır. Evet... İsrafil'in borusu olan suru suru ordunun borazanından geri olmadığı gibi Evetler tarafında ve zerreler aleminde iken ezel canibinden gelen elestü Rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabını işiten ve kalu bela dediler evet cevabını veren Ervahlar elbette ordunun neferlerinden binler defa ...daha musahar emri dinler. ...ve muntazam ve muti... ...itaatkardırlar. Cenab-ı Hak bir ayette... ...birinci... ...sura üfürülmüş, üfürülecek. Artık Allah'ın diledikleri... ...müstesna olmak üzere... ...Cebrail, İsrafil, Mikail, Azrail aleyhisselamlar... ...bazılarına göre... ...hamele-i arş yani arşı taşıyan melekler... ...rıdvan melekleri, huriler... ...cennetin hazinedarı olan malik... ...cehennemin bekçileri olan zebaniler göklerde kim varsa, yerde kim varsa düşüp ölmüştür ve ölecektir. Sonra ona yani sura bir daha üfürülecektir. Orada görürsün ki ölüler dirilip ayakta bakınıp duruyorlar. Bu ayet-i kerimenin delaletine göre sura üfürüş ikidir. Birincisi ölüm üfürüşi, ikincisi bas nefhasıdır. Cumhur üfürüşün yani nefhanın üç olduğunu söylemiştir.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 Sur, lügatta düdük, boru gibi üfürülünce ses veren boynuz demektir. Seslenmek ve ses manasına gelen sav, savırdan bir bedevi Resulullah'a sur nedir diye sual etmişti. Buyurdular ki, Karnun yunfeku fihi, içine üfürülen bir boynuz borudur. Tirmizi Nesai İbni Hibban Beyhaki İbni Ömer, İmam Ragıp, şöyle der. Sur üfürülen bir boynuza benzer. allah Teala onu suretlerin, ruhların tekrar cisimlerine dönüp yerleşmesine bir sebep yapacaktır. Haberde şöyle varit olup gelmiştir. Surda bütün insanların suretleri vardır. Müellif şey Veliyullahi dehelevi der ki hılkatın başlangıcında nasıl cesetlere ruh üflenmiş Mevalit alemi tesis buyurulmuşsa tıpkı onun gibi umumi bir sur üflenecektir. Yani suretleri yaratan Cenab-ı Hakk'ın umumi feyzi gelecek. Binaenaleyh ruh ya cismani yahut misal ile cisim arasında ortalama bir kisreye elbiseye bürünecektir. Kur'an-ı Kerim'de üç nevi sur üfürüşü zikrolunmuştur. Bir, nemir 7. ayetteki fezadır. İki, Zümer 68. ayette zikredilen nefha-i saiktir. Üç, Yasin 51-54. ayetteki nefha-i kıyamdır ki bu kabirden kalkıp mahşere gidiş emridir. İkincisi ölüm, üçüncüsü de tekrar dirilme nefhalarıdır. Feza, korkunç bir şeyden şahsa ağırız olan tutukluk ve ürkeklik yani şiddet ve korku ile sarsılmaktır. Nefhai fezada, göklerde ve yerde kim varsa, Allah Teala'nın dilediği zavattan ma adası hep dehşetinden sarsılacaktır. En son ölüm meleği de ölür. Ve hayuka kayyum evvel, ahir olan Allah kalır. İki saik, yıldırım çarpmasında olduğu gibi bayılıp düşmeye ve ölmeye denir. Bu kıyamdan sonra yevmidin ve yevme fasıl denilen safha ile beyan buyurulmaktadır. Üç nefha kıyam ölülerin kabirlerinden kalkmalarına mahsus ikinci nefadır. Sura, üfürmenin keyfiyeti. Ölünün önünde bu surdan başka bir şey olmasa da sadece o durumun vermiş olduğu korku insanlara yeterdi. Zira o sur öyle bir haykırıştır ki, yalnız birincisiyle Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere Yer ve göktekiler ölürdü. Nitekim Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nasıl zevklemeyim ki? Surun sahibi suru ağzına almış. Yönünü çevirmiş. Kulaklarını eğmiş. Üflemek için emir bekliyor. Mukatil anlatıyor. Sur bir boynuzdur. İsrafil Aleyhisselam bir boru gibi suru ağzına almıştır. Bu boynuzun daire genişliği yer ve gökler gibidir. İsrafil ...navaket sura üfürüleceği için gözünü arşa dikmiş... ...oradan emir beklemektedir. Birinci sura üfürmekle... ...Cebrail, Mikail, İsrafil'in canını da alır... ...sonunda Azrail de ölür. Böylece herkes öldükten sonra 40 yıl beklenir. Kainatta canlı yoktur. Sonra Allahu Teala İsrafil'i diriltir. Ve ikinci kez sura üfürmekle emreder... resul Ekrem aleyhissalatü vesselam, ben peygamber olarak gönderildiğimde surun sahibine sur verildi. Onu ağzına aldı. Bir ayağı ileride bir ayağı geride sura üfüleceği zamanı beklemektedir. Aman sura üfürülmekten onun dehşetinden Allah'a sığının. Buhar'ın rivayetinde israfil yaratılalı beri elinde sur beklemektedir, beklemektedir rivayeti vardır. Abdullah bin Amr radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deccal hakkında konuştu. Ve sonunda sonra sure üflenecek. Onu işiten tek bir kimse olmayacaktır ki sarsıntı geçirip ölmesin. Onu ilk işiten develerinin su havuzunu düzeltmekte olan adam olacaktır. İşitir işitmez derhal ölecektir. Öteki insanların da hepsi ölecektir. Sonra Allah hafif Yahut gölge gibi yağmur yağdıracaktır. Bu yağmur sebebiyle bütün cesetler yer altından çıkacak. Bundan sonra ikinci bir defa sıra üflenecek. İnsanlar bekler olduğu halde hazır vaziyette ayağa kalkacaktır. Sonra ey insanlar Rabbinize gelin ve onları hapsedin. Çünkü mesuldürler denilecek. Cehenneme gönderilenleri çıkarın denilecek. Ne miktarda çıkaralım denilecek. Her birinden 999 çıkarın verilecek Abdullah bin Amr işte, çocukları ...ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz ile baldırların açılacağı günü ve hatırla ne alimdeki ayetlerin ifade ettiği budur dedi. Ebu Hureyre'den Peygamber buyurdu: Sura olan iki üfürüş arasında kırk vardır. Ebu Hureyre'ye 40 gün mü diye sordular. Bilmiyorum dedi. Sonra Allah gökten bir yağmur yağdıracaktır. İnsanlar sebze yahut taze et yerden biter gibi çıkacaktır. İnsanın kuyruk sokumundan başka bir tarafı kalmayacak. Ve kıyametteki diriliş bu madde üzerine yapılacaktır. <Gülüyor>